Merhabalar Ramazan'ın ilk günü bizim sohbete denk geldi Böylece çok memnun olduk Herkesin Ramazan'ını kutluyorum Hayırlı mübarek Ramazanlar olsun Oruçlarınız kabul olsun Selametle ve sağlıcakla Allah tamamına erdirsin Bu Ramazan'ı da Ve Biz e Fatma Bayram Hoca ile yeni çıkan kitabını konuşacağız. O da iyi denk geldi. Ramazan hediyesi gibi bir şey oldu. Hocamız da kabul etti Allah razı olsun. Bakalım birazdan katılır diye umuyorum bize inşallah. Kendisine tabii çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza dikkat edin. İbadetlerinizi ihmal etmeyin. Oruçlarımız da çok önemli. Ağla Hocamıza göremiyorum Katıldım Yok Henüz Biraz Biraz erken açtım herhalde Evet, inşallah kitaba kavuşuruz. <gülüyor> Kitap yazılmış, basılmış ama elimize geçemiyor. Enteresan bir durum. <gülüyor> i̇nşallah hocamız da katılacak. Yeminciğim geldim, selamun aleyküm aleykümselam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi imam da olsun. Sen nasılsın? Ben iyiyim elhamdülillah. Bu sefer üst tarafı kesti. Nevinciğim biraz ayarla kendini. <gülüyor> Eşit olsun diyorsun yani. Evet, olmaz öyle. Nasıl gidiyor Ramazan? Yani elhamdülillah tabii ki çok sevinçliyiz. <gülüyor> çok büyük bir... Nasıl diyeyim? İşte gök kapılarının açıldığı, Allah'ın rahmetinin açıldığı hani bir dönemdeyiz. Ama ilk günler benim için her zaman biraz zordur yani <gülüyor> itiraf etmek gerekirse. Doğru, birçok insanda zor. Benim zordur yani. yani. Zor. Benim, benim oruç kolay bir ibadet değil, zor bir ibadet. E, alışıyoruz zaman. Evet. Bir, birkaç, evet, gün. birkaç gün. Birkaç gün daha değil mi? Bir de şöyle yani bugün mesela iki saat öğleden önce bir dersim vardı, öğleden sonra bir saat dersim vardı. Şimdi bu bir saat yani bugün dört saat konuşmuş olacağım. Bu çok büyük bir performans benim için. Evet, bize şey kalmadı, fetvada da öyle olurdu ya, artık son saatlerde böyle konuşacak Aa. halimiz kalmadı. Evet, evet, evet. boğazlarımızı böyle yırtarak çıkardı, yani ben kendimi çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet, evet. O anlamda, o günlerde bir günmüş. Fatmacığım, çok teşekkür ediyoruz. Hem Ramazan'a konuştuk, elhamdülillah derken. Elhamdülillah. Bir de baktık, senin güzel bir kitabın çıkmış. Evet çok şükür çıkabilirse daha ya, ucu göründü ama elimiz... elimizden hiç çıkmadı elimize ulaşamadım alaşer onun tabi hüzünü yaş burukluğu var ben de çok böyle hevesli tabii ki çıktı nasıl satılmaz falan çünkü birkaç ay oldu çıkalı evet. ama bir de bak da kontrol ettik ya kitap satışta yok etim evet. böyle bir uygulaması var herhalde. Yani çıkan kitapları okutacak hoca bulamıyorlarsa biz buradayız yani değil mi? Emek Yok e, çıktıktan sonra okutmazlar zaten öyle bir şey öyle bir risk yapmazlar herhalde ben de bilmiyorum da e okutum, okutulmuştur. Ya işte şey oluyormuş yani o bir prosedür varmış fiyatlandırma dağıtım işte bütün şubelere dağıtıktan sonra herhalde satışa koyuyorlar yani. Ee, e bu pandemide de bu işler biraz yavaş e, ilerliyor zaten hani resmi kurumlarda işler biraz daha yavaştır e, pandemide onun <gülüyor> ne, güzel, <gülüyor> ne güzel Ramazan. yani Ramazan'a yetişmeliydi ticari evet. bakmadıklarını gösteriyor bu da Kesinlikle. Yani ne güzel Ramazan okuması olacaktı. Neyse biz insan anında mevcuda uyum sağlayan bir varlıkız evet, evet. Ve ön alıyoruz. Yani satılmıyorsa nasıl olsa satılacak inşallah deyip evet. şimdiden e, zihinleri programlayalım dedik. Ön alalım dedik. Teşekkür yani, O kitap olmalı. Esma Yüzden çok önemli bir konu. O kitap olur olmaz. <gülüyor> o konu yani e, yüzyıllardır yazılan, çizilen üzerinde e, ciddi teoriler üretilen bir konu Dolayısıyla evet. e, o kitap olur başka kitap olur ama insanın esma Yusi çalışması ve e, hani bir e, o konuda kendini bir hmm, yeterlilik demeyelim o çok iddialı olur da en azından cehaletten kurtaracak i̇ki kadar dahil olması bir... Evet yani. İşte o yüzden buradayız ee, tabi ki bölümden oluşuyor ee, benim for şey, soru formatım bir kitabın seren camı yani Hı -hı. teknik e, durumlar bir de Esma-ül hakkında bir bilgi. Evet. önce kitabın Seren Camii'yle başlayalım. Teknik konuları önce hazırlık olsun diye. Biraz da seni dinlendirerek yavaş yavaş diğer evet, konulara evet, geçelim. Evet, olsun, olsun. Şey aklıma geldi, yani bir kitabı yazmak demek en son aşama. Oradan evet. önce bir sürü safhalar olması lazım. Evet. Mesela ilk Esma Hüsna'yı duyduğun zaman ne, ne kadar geriye gidebiliyorsun Esma Hüsna ile alakalı? Yani Oradan Esma... bir süreci bize güzelce bir aktar bakalım. Evet. <gülüyor> Esma Hüsna ile ilgim çok eski Nevin'ciğim. Tamam, yani vaizliğe ilk başladığım yıllarda işte inanç konularını anlatırken ee, çeşitli yerlerde e, Esma İtsa'ın ne kadar önemli olduğunu böyle kendi kendime değildir mutlaka birileri e, bir rehberlik bir yerde okumuşumdur. Ama hani şimdi geriye baktığımda kendi kendime gibi geliyor. Yani bir yerden ders almadım. Hani özel olarak, müstakil olarak bu konuyla ilgili bir kitap okumadım o yıllarda. Fakat e, takip edenler var bazen. Yani rastlıyorum işte ben sizi Hüdayi'deki vaazlarınızdan <gülüyor> beri dinliyorum diyorlar. Yani bu 35 sene falan demek. Efendim, yani 30-35 sene önce Hüdayi Azim Amduday Camii'nde ilk vaazlarımı verirken çok iyi hatırlıyorum. Buna çok vurgu yaptım. Yani mutlaka İsmail Yüksel'i öğrenmelisiniz, çalışmalısınız hepimiz. Yani bunların her birinin ne demek olduğunu hiç olmazsa kabaca yani, kabaca öğrenmeliyiz diye hep hatırlattığımı biliyorum. Sonra bir dönem akaid dersleri verdim. Böyle çeşitli şeylerde e, halka yönelik e, kısa vadeli böyle eğitim programlarında akaid konularını anlattım. Orada da ısrarla üzerinde dururdum. Sebebi şuydu. Yani e, Allah hakkında yanılmak istemiyorsak Allah'ı tanımamız gerekiyor. Yani daha doğrusu birisi hakkında yanılmak istemiyorsanız onu tanımanız gerekiyor. Öyle değil mi? bir Önce bir tanımanız gerekiyor ki yani Tabii. mesela ben bilirim arkadaşımın şu konuda mesela bir söz okuduğumda duyduğumda ya bunu söylemiştir ya da söylememiştir diyebilecek kadar değil mi tanımamız gerekiyor. Tabii. allah Teala bilgisi yani insandaki Allah bilgisi daha doğrusu zihninde Allah hakkındaki kanaat allah Teala'nın kendisini tarif ettiği o kalıba, formata uymuyorsa Buradan büyük bir şey doğuyor. Yani Allah hakkında zanla konuşuyoruz, zanla düşünmüş oluyoruz. Bu, bu da bizim hayatımıza çok büyük psikolojik sorunlar, evet. çok kadi sorunlar olarak yansıyor. Yani mesela düşünsenize çok inanıyorsunuz Allah dine, kitaba, Allah'a ama mesela Allah'ın sizi affetmeyeceğini düşünüyorsunuz farazan. Yani buradan o kadar büyük işte tetvaya gelen soruları biliyoruz değil mi? Bu çerçeve Tabii o kadar o büyük sorunlar doğuyor ki buradan. Veya tam tersi ne yaparsam yapayım affedeceğini düşünüyorum mesela. İşte müntekim ismini, diğer cezalandırmayla ilgili fiillerini görmezden geliyorsunuz. Veyahut da mesela rızık konusunda. Diyelim işte biliyoruz hepimiz daha ben yeni benzer bir olay yaşadım. Birisiyle o, o konuyu konuştum. Hı hı. Mesela çok bir rızıktır. İnsanın çocuğu olmayabilir. Yani Allah vermeyebilir ve Allah'ın elindirir. Evet. Hani bu ne kadar insan, insanın ruh sağlığı için ne kadar önemli bir bilgi. Hani Razzak isminin bütün rızıkları taksim edenin Allah olduğunu işte eşin, evladın ne bileyim paranın, ilmin hatta bir rızık olduğunu mesela o kapıları bir kapıyı Allah kapatır başka bir kapıyı açar fettah olduğunu yani vesaire. demek istediğim şu Nevincim e, şunu söylüyordum ben hep zihnimizdeki Allah ile Kur'an'daki Allah örtüşmediği zaman buradan ya şirk doğar ya psikolojik sorunlar doğar yani Allah hakkında zandan uzaklaşmak istiyorsak evet. Esma, onun mi? esmasını bilmek zorundayız yani başka bir yolu yok ve bir de şöyle bir e, zenginliğe sahibiz biz yani gerçekten başka hiçbir dinde olmayan bir zenginlik bu evet. yani düşünün mesela insanlara hep söylemişimdir burada da ifade edeyim mesela en iyi tanıdığınız insanı yazın bana desem çıkarın bir kağıt ve en iyi tanıdığınız birini seçin onu anlatan bir yazı yazın kaç tane özelliğini sayabilirsiniz? En iyi tanıdığınız insan. Yani evet. 99 olmaz en azından. <gülüyor> ben kendime bakıyorum 20-25 tane sayabilir miyim acaba? 15 evet. falan yani muhtemelen. Evet. Ha, de, sadece, sanki sayamaz. Herhalde. 15 tane özelliğini bunların o kişide kalacağı garanti mi? Yani bu evet. insanın 5 sene sonra da bu özellikte olacağını garanti edebilir miyiz bakın düşünün en iyi tanıdığımız insandan daha çok Allah'ı tanıma şansımız var esma veriyor evet esma bu evet. imkanı veriyor evet. demek sürpriz yapmıyor sana yani bakî dediyse bakîdir işte afuv dediyse afuvdur o orada ne dediyse odur yani değişmeyecek işte e, şartlardan etkilenmeyecek e, sürpriz yapmayacak yani olumsuz anlamda hani ee, i̇nşallah rahmetinin e, bilemediğimiz sürprizlerini bekliyoruz. Demişim, biz Esma'ya girdik ama Esma'ya kitabı konuşuyoruz şu ee, şey, <gülüyor> an. Nevinci'm bunu çok anlattım. Yani Çünkü evet. insan kitabı <gülüyor> bazı sorunların temelinde bu bilginin eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Derken ben bunu çok anlattıkça anlattıkça demek ki nasıl olduysa yani evet. Allah denk getirdi herhalde. Bu her seferinde ismini minnetle anıyorum. E, dini yayınlardan Lamia'nın, Lamia Abul beni aradı bundan bir işte 6-7 sene önce. Dedi ki e, Diyanet Aylık Dergi'de biz e, Esma Hüsna diye bir köşe açmayı düşünüyoruz. Orada yazmayı kabul eder misiniz dedi. Tabii hmm. ki kabul ederim yani çünkü çok e, sevdiğim bir alan. Peki e, ama infoda da yazmıyor muydun sanki infoda? Yok yok hiçbir yerde başka hiçbir ha, yerde Esma ha, yazmadım. Ha. Yani Esma-i Hüsnan'ın önemiyle ilgili belki bir yerlerde yazmışımdır onu ha. unuttum ama hani Esma. tek yazmaya ben Diyanet Aylık Dergi'de başladım. Bundan 6 seneden fazla yani yaklaşık 7 sene önce her ay bir isim bazı aylar atlandığı olmuştur ama her ay bir isim yazmak suretiyle işte geçen ay bitti ve sona yaklaştığımızda yani bundan işte bir sene kadar önce belki daha fazla yine Lamya Hanım aradı dedi ki Huriye Hanım Allah hepsinden razı olsun Huriye Martı hocamız işte bu yazıları kitaplaştıralım evet. diye teklif ettik hocamız da kabul etti siz ne dersiniz ben ne diyeceğim yani ben şunu dedim Diyorum hala da nevincim Gerçekten evet. Esma literatürüne baktığın zaman ne kadar kelli felli isimler ne kadar muhte. Tabii bir, ta bir soytarı kısmı var yani. İstismancı bir soytarı. Şimdi var, geçelim de. <gülüyor> hani o tefer isimler arasında Dedim ki ya Rabbi hani sen bende nasıl bir hayır gördün de senin isimlerini bana yazdırdın. Üstelik bunlar kitaplaştı ben hiç öyle bir şey ümit etmiyorken. <gülüyor> Gerçekten bakıyorum böyle kitaba ya ben mi yazmışım diyorum. Yani bana mı nasip olmuş bunu yapmak? E, evet. e, çok büyük e, tam evet. şükür vertmesindeyim ya. Ama çok şükür şimdi mertem. 6 sene diyorsun ama o 6 senenin Hüdayi'ye doğru indirirsek epey bir 30-40 sene oluyor yani. Yani bir fiil hep Esma üzerinde çalışmadım ama e, Esma Hüsnan'ın önemini bir de şey, e, o iki boyutlu oluşunu Yani genelde Esma Hüsnan yazarları ve anlatanlar daha ziyade işte e, kelami boyutla anlatıyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatları işte bizim de, de konuştuğumuz boyutunu anlatıyorlar. Onun bir de bizim e, hani tehalluk ve ahlakillah var ya tasavvufta hmm. çok e, barizdir, e, çok öne çıkarılan bir konudur ve bir hadis-i şerife dayanıyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın evet. diyor. Allah Ondan yola çıkarak sufiler ve bilhassa İbni Arabi e, diyor ki e, Allah'ın bu isimleri o e, ilk solukla e, bir nebze de olsa hepimize bu isimler tecelli etmiştir. Hmm. Her birimiz bu isimlerin işte zaten varlığın nasıl diyelim varlığın varlık sahasına çıkışını öyle diyelim mahlukatın varlık sahasına çıkışını da, olması evet. evet. vücut olmasını da ayan sabiteye bir esma-i tecellisiyle olduğunu söylüyor. Yani Cenab-ı kalıplar halinde varken yani çünkü Allah tasarlamıştı her şeyi halik o demek. Her şeyi yaratmadan önce tasarlamıştı. Cenab-ı Hak biliyordu yani ne yapacağını. İşte her bir ismi veya bir isim kombinasyonu o varlıklara yansıyarak o tasarılara o taslaklara diyelim ayağını sabit ediyor ona. Ona yansıyarak varlık sahasına çıktılar diyor. Böyle olunca da her bir insan bir ismin mazharıdır diyor. Yani her insan bir isimle öne çıkar. Buna mahulika leh diyor. Yani bugün psikolojide şey kendini gerçekleştirmek diyoruz ya. Yani sen bir sebeple bu dünyaya geldin. İşte kendini gerçekleştirmen lazım. Eğer kendini gerçekleştirmezsen o içindeki potansiyel enerji e, kokuşur, çürür o ve zaman... seni hasta eder. O zaman insan esmasını mı arayacak, ne yapacak, esmasını mı bulacak? Yani kendi, e, aslında kendini araması, esmasını araması demek. Evet. Bir de tabii bununla da kalmıyor, bununla da kalmıyor. Mesela bütün e, esmaslı anmülilikleri, yani bu, bu boyuta değinenler, bunu da söylüyorlar. Ben de onun üzerinde durmaya çalıştım e, yazılarda. E, e, şimdi siz mesela diyelim ki e, ben paraza yani mübin isminin tecellisiyim diyelim ki yani hani o isim bende çok bariz. Peki sadece bunu mu çalışacağım? Yani. Diyorlar ki işte nefsi tekamül ettirmek demek bütün isimlerin bir denge içerisinde sende tezahür etmesi demek. Evet. Yani bazı isimler sende daha kolay ortaya çıkar çünkü onlar için yaratıldın sen. Bazı isimler daha zor, daha uzaktır sana, daha az yansımıştır. İşte orada nefis mücadelesi dediğimiz şey e, bu ordu için çalışmak demektir. Yani Eşe. orada başka isimleri, bir şey değil. Bütün o isimleri kendinde var edeceksin. O zaman insanı kamil oluyorsun. Bu tevhide tevhide ulaşmış oluyorsun. Yani inşaAllah tevhide ulaşmış oluyorsun diyorlar. Ben bu boyutun da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve hani Esma Üstandım bize bir nasıl diyelim e, tekmil yolculuğunda bir müfredat programı verdiğini düşünüyorum aslında. Hı. Güzel bir şey. Şimdi bir <gülüyor> şey soracaktım. Sizin Esma Yusna kitabınızın farkı. Sanki bunu biraz açıklamış olmalı. Evet. Yani, yani çok birçok evet. bir Esma Yusna kitabı var. Bakmışım tabii ki şimdiye kadar sende çalışırken. O anlamda ben de şuradan alayım, tutayım, yazayım diye bu boyutu örnek sürerek kendi kitabını oluşturmuşumdur diye düşünüyorum. Evet. Yani eğer bir fark varsa çünkü bu şimdi yani yeni bir konu değil. Tabii canım. Tabii. Yeni bir şey yazmak çok zor. Yani yeni bir <gülüyor> konu değil çünkü. Yani. E, i̇ki özelliği olabilir kitabın. E, bir, daha anlaşılır bir dille ve kelami tartışmalar boyutuna. Allah'ın sıfatları işte biliyorsun o tartışmaları. O boyuta çok girmeden. Yani tabii. o boyuta hemen hemen hiç girmeden. O yazma e, daha çok. Daha çok yani bu ismin kapsamı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiği hmm. ve bize tecelli ederse bizde nasıl bir ahlakın ortaya çıkacağı. Bu üçüne yani anlamı, tanımı, kapsamı, mahiyeti sonra Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiği ondan sonra da varsa tabii çok öne çıkan hadisler varsa bazı peygamber dualarında mesela bazı isimler bilhassa hmm. çok söyleniyor. Onlar bir iki temas. Fakat e, asıl şey olduğumuz alan yani yeni diyebileceğimiz hani yeni demi, demeyelim Hayır. de hani Hayır. bir nasıl diyelim bir hedef insanlara okuyucuya bir hedef verecek olan alan e, bize tecelli etmesi için bizde neyin ortaya çıkması lazım? Yani biz nasıl bir insan olursak mesela işte Raffar bizde tecelli eder, Fettah bizde tecelli eder, Hı. hangi ahlak? Hangi ahlak görünmeli? E, ona da temas etmeye çalıştık. Tabii dergi yazıları olduğu için bunlar bir şeyi vardı, bir harf sınırlaması vardı yani. Yani, e, yani 800 yüz kelime olacak. E, dolayısıyla zaman, bazı yani, isimler... olması açısından da artık öyle gerekiyor ya. Yani. Evet. evet. Dolayısıyla inşallah faydalı olur. Giriş kısmı da bence Önemli yani giriş kısmında işte az önce konuştuğumuz konuları derleyip toparlamaya çalıştım. Yani niçin Esma-i ya ihtiyacımız var? O iki boyutu anlatmaya evet, Okumadığımız için yani sen evet. onları açıklayacaksın. Evet. Yani. evet, evet, evet. Şimdi Öyle, e, evet. kitabın hedefini de sormuştum. Sanki onu da ya yani benim benden önce cevaplar önce geliyor sorundan <gülüyor> Ya şöyle şunu e, örnek vereyim. Çok güzel bir örnektir. Senin de tanıdığın ortak bir arkadaşımız Ebru, Hı. benim ilk Esma-i ders grubundaydı Ebru, Hı. beraber çalışıyorduk. Ve o çok ilginç bir, çünkü o böyle hep iş dünyasında da çok bulunduğu için, onun zihni böyle çok sistematik çalışan bir zihni. Bu Esma-i Hüsna'yı Excel tablosu yapmış. Evet. Ona hep sonraki ders gruplarındaki arkadaşlara örnek olarak gösterdim. Bakın siz de bunu yapın diye. Tabii. Excel tablosu yapmış. Birinci sütunda işte hangi esma, esmadan hangisi işte Latif diyelim yazıyor. Karşısında ikinci sütunda anlamı yazıyor. Üçüncü sütunda bu isim tecelli ederse bir insanda nasıl bir ahlak ortaya çıkar. Bu yazıyor. Hmm. Dördüncü sütunda benim eksiğim ne? Yani bu Latif isminin tecelli etmesi için bende ne eksik? Ne kendisi için, o kendisi için. E, ne eksik? Ve sonda da ne yapmam lazım? Bunun te, bende tecelli etmesi ne yapmam lazım? Yani gerçekten hani böyle buzdolabının üstüne asılıp her gün böyle bakılıp e, böyle çalışılacak. İşte bu hafta şu ismi çalışayım, bu ay şu ismi çalışayım. <gülüyor> Denilecek böyle bir çok etkili, gerçekten çok etkili bir kişisel gelişim. Kişisel gelişim çok sığ kalıyor. Yani insanın evet, evet, kanalı bir müfredat, elimizde bir müfredat olmuş oluyor. Hani Kesinlikle. ne yapacağımız belli oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de ne oluyor biliyor musun Nevinciğim? Şimdi mesela hepimiz ahlakla ilgili konuşuruz otururuz deriz ki ya işte a Müslüman ahlakından uzağız işte bazı eksiklerimiz var işte ne bileyim herkes bir şey söyler yani Esma sınndaki o tablo bunu somutlaştırıyor. Evet artık ben, yani oyalanma başla dergi. Evet yani. kendini görmeni sağlıyor. Yani hmm. e, artık orayla karşılaştırıp işte tik atabilirsin. Yani bu var bu yok. Bu eksi. Birini kırmızıyla ile ki bunu çalış bu çok acil bende çok eksik ve hayatındaki tezahürlerini düşün. Yani mesela Fettah ismini söyleyeyim. Fettah ismi tecelli ettiğinde bir insanda sorun çözücü olur. Hmm. Hmm, tabii açacak. Sorun yani çözücü olur herkes de herkes akıl alır ondan yani hep yol yol gösterir yol açar. E şimdi bir de düşün ki bunun tam tersi insanlar var öyle değil mi? Yani hep sorun üreten, bütün ilişkileri kör düğüme dönüşmüş insanlar var. Şimdi öyle bir insan bu ismin tezahürlerini gördüğünde ya ben ne yapıyorum demesi lazım kendi kendisine. Zaten onu da demiyorsa Allah'a kalmış işi yani hepimizin işi Allah'a kalmış da hani kalbim mi mühürlenmiş artık bilemeyeceğim. Dolayısıyla çok etkili bir yöntemdi Ebru'nun yaptığı. Ben o, o benim de bana yani bir vizyon kazandırmıştır. Kesinlikle. Evet. Hatta ben mesela yapamadığım bir şeyi söyleyeyim. Daha önce başka bir yerde de söyledim. Hep söyledim ama ben de yapamadım. Esma-i günlüğü tutmalıyız mesela. Evet. Yani bugün şu esmi, mesela ben Efendimiz'in tefeül diye bir sünneti var biliyorsun işte. Hmm. Bir, o, bir Zihninde bir konuyu evirip çevirirken karşısına çıkan bir isim, insanın isminden yola çıkarak hep böyle hayra yormuş onları. Hiçbir zaman ama şerre yormamış. E şimdi mesela bir insanla benim öyle bir hatıram da var. Böyle kritik bir görüşme yapacaktık. Ondan sonra tam o gün benim Kerim ismini te teslim etmem gerekiyor. Ya düşünün, dedim ki ya bu insan iyi bir insan yani. İsabetli bir, isim, bir insan <gülüyor> bu Kesinlikle. Çünkü ben şu anda Kerim ismini çalışıyorum. Bu rastlantı olamaz. Hakikaten de hala hayatımızda. O insan varlığına şükrediyoruz. Çok kerim bir insan hakikaten de. allah <gülüyor> Teala böyle bize ipuçları da veriyor yani. Maşallah. Peki <gülüyor> Esma-i çalışman, okuman, yazmanla ilgili bir motivasyon de düşünürsen seni motive eden nedir? Mesela insanların geri bildirimleri bir motivasyon olur mu? Tabii yani süreç başladıktan sonra o çok önemli bir motivasyon tabii ki. Yani ben <gülüyor> çok sıradan ve basit gelecek şimdi böyle büyük motivasyonlar bekliyor insanlar. Ben, Nevincim şey, benim için teslim tarihleri çok büyük bir motivasyondur. Kesinlikle. Yani çok karmaşık çalıştığım için, aynı anda birçok şeyi çalıştığım için, bir türlü bunu düzene sokamadığım için efendim teslim tarihi kadar beni motive eden bir şey yoktur yani teslim evet. tarifi, tarihte teslim edilmesi gerekiyor ve bunu bir başkası bana takip ediyor. Yani kendiniz bilirsiniz o tarihi de hani birisi bir hafta önce size mail atıyor mesela. Diyor ki, işte hep böyle çalıştık Diyanet Dergi'deki arkadaşlarla. Çok orada editörler değişti ama hani bu yöntem hiç değişmedi. Ay, yöntem beni de, değişmez. Evet, evet. Beni çok etkileyen bir, yani muntazam olarak üretmeme yardım eden bir motivasyondur. İkincisi tabii ki yani geri bildirimler doğrusunu isterseniz benden önce dergi ekibi için bu çok önemli yani bir isimle siz Diyanet Aylık Dergi gibi bir dergide altı sene bir aynı kişiye bir şeyleri yazdırabilmeniz için onun beğeniliyor olması lazım. Yani evet. ben hani burada şimdi kendimi şey yapmış olmayayım da hani ihtiyacı, bir ihtiyacı, ihtiyacı demek ki doğrudan da, okura evet. ulaşması lazım okurun onu anlaması lazım. Evet. ve sevmesi lazım. Bu, bu açıdan mesela bizim Türkiye'deki okurlar geri bildirimi çok düşük bir toplumuz biz. <gülüyor> evet varsa eleştiri onu bildiririz. İşte yok şuranız saçınızdan şu kadar göründü, şuradan şu kadar göründü diye. Onu mutlaka geri bildiririz. Ama hani güzellikler ve iyi, mesela ihtiyacı karşılıyor mu? Şimdi biraz o da var bu sosyal medya sayesinde. Ama yoksa mesela eskiden düşünün bir dergi almışsınız ona nasıl geri bildirim yapabilirsiniz ki ya telefon atacaksınız ya mail atacaksınız. Hani e, yapmazdı insanlar. Artık o kadar eski yok yani. O kadar eski düşünemiyoruz bizden önceki kuşakların artık yani mail yok, var. 6 yani işte sene önce de altı sosyal medya bu kadar aktif değildi ee, efendim yani ben ilk başladığım zamanlar e, o tabi meslektaşların bilhassa yeni bildirimi benim için çok kıymetlidir yani e, Kur'an kursu hocası arkadaşlardan, vaiz arkadaşlardan, işte hocam bu yazılar çok güzel, biz bunları cemaatimize okuyoruz, beraber evet. bunları müzakere ediyoruz evet. gibi böyle birkaç tane tabii, de olsa Ne yok. kadar güzel. Benim yani e, Etti. Yani orada iş iltifat önemli değil. Çünkü evet. siz mükteksiniz. Yani biz yani i̇şte hani yaratık. ben kendimi söyledim. Ben kendim, ürkeyimdir. Hani böyle evet. çok cesur gibi görü, görebilir insanlar beni. Çünkü bir, yani doğruyu söylemekten çekinmem. Ama bir işe giriş, girişmek konusunda çok böyle zor karar veririm ve şartlarım da kolay olmadığı için. Yani evet. e, e, o emeği sarf ederken hani buna değiyor mu? Ya doğru mu yapıyoruz filan? Oradaki o e, işten anlayanların iki cümleyle de olsa geri dönüşleri Gerçekten evet. bize büyük motivasyon. Kesinlikle. Şimdi artık şeye geçiyoruz. Esmalarla ilgili bilgiye geçiyoruz. Yalnız bu arada geç gelenler için Fatma Bayram Hoca Esma Güsna kitabını konuşuyoruz. Kitabın evet. satışta yok. Takipte kalın satış. <gülüyor> biz haberdar edeceğiz inşallah denmişim. Ya da işte şeylerden alırlar online satışlardan. <gülüyor> Şimdi şöyle bir soru düşündüm. <gülüyor> Allah, Allah Teala kendi isimlerini en güzel isimler diye Aha. tanımlamış. Buradan bakarsak isim verme, tanımlama ilişkisine dair nasıl bir e, mesel çıkartabiliriz? İsim vermek önemli mi? Neden önemli? Neyi kapsar? İsmin kapsam alanı nedir mesela? E, i̇simle şahsiyet arasındaki ilişki, ya varlık, isimle varlık arasındaki ilişki e, bence çok derin telsefi açılımları olan bir konu evet. beni, yani o en derin noktalar beni aşıyor fakat için... şunu şunu efendim bu <gülüyor> programı da aşıyor yani. evet evet o orayı geçelim fakat şunu söyleyeyim evinciğim mesela e, besmeledeki e, isim kelimesinin araya girmiş olması bütün açıklamayı yapıyor aslında evet. e, mesela Billahe Rrahman Rahim demiyoruz biz yani Allah Teala bize öyle dememiş. Allah rahman ve rahim olan Allah ile dememiş. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismi ile demiş. Diyorlar ki bunu açıklarken müfessirler çünkü biz kuluz onunla biz yani yaratıcımızla doğrudan ve eşit düzeyde bir ilişki kurmamız imkansız. Evet. Çünkü aynı düzeyde değiliz, aynı ontolojik düzeyde değiliz yani aynı varlık düzeyinde değiliz. Dolayısıyla e, biz onunla nasıl ilişki kurabiliriz? Ancak isimleri vasıtasıyla ilişki kurabiliriz. Dolayısıyla e, bizim Cenab-ı Hakk'a e, ulaşmamız için, e, ulaşmak kelimesi de doğru oluyor mu bilmiyorum. Yani Cenab-ı Hakk'a ulaşmamız, onu düşünebilmemiz, ona kendimizi yakın hissetmemiz, herhangi bir hayatta her şeye girişirken onun yardımını, lütfunu, desteğini, himayesini, yanımıza alarak o işe girmek isteye, girme çabamız. Bunların hepsi isimleri vasıtasıyla olacak. Yani isim bizim müsemmaya ulaştıran bir köprü. O köprü olmadan biz ulaşamayız. Bir bu boyutuna bakalım. Allah'ın isimleri söz konusu olduğunda. Onun dışındaki varlıkların isimlerine gelince bu varlıkların isimlendirilmesi meselesi Hazreti Adem'e verilen bir yetenek olarak. Hmm. Ee, i̇şte meleklerden hangi noktada üstün Hazreti Adem, işte melekler itiraz ettiler biliyorsunuz niye kan dökecek işte böyle zulmedecek birini yaratıyorsun diye <gülüyor> ve e, Cenab-ı Hak da tamam o zaman dedi bakın şimdi size göstereceğim dedi Adeta ve Cenab-ı Hak ne yaptı ve ee, alleme <gülüyor> ademel esma e kulları öğretti ee, Adem aleyhisselam'a. Burada da hani müfessirler e, tartışıyorlar ama hani nedir bu? İşte tek tek varlıkların isimlerini mi öğretti? Buradaki öğretilen isimler esma üsna mı? Yoksa işte benim de kabul ettiğim ve aklıma yatan görüş e, varlıkları isimlendirme kapasitesini verdi Adam. Hmm. Bu da dil üretme kapasitesi demek. Evet. Yani bir sözün bir varlıkla denk düşmesi. Yani ben evet. şimdi size kitap dediğimde zilginizde bir varlık canlanıyor. Siz artık kitap deyince ağaca bakmıyorsunuz kitap diye. Evet. Dediğimde artık o örtüşüyor bir varlıkla. İşte bu yeteneği yani varlıkların şekiller olarak değil de kelimeler olarak ifade edilebilmesi ve zilinde bunların canlandırılabilmesi yeteneğini nasip etti allah Teala insanoğluna ve meleklerden üstünlüğü de bu oldu. Şimdi böyle olunca varlığı isimlendirmek yani o varlığın efradını, cami, hayarını mani bir şekilde yani onun bütün özelliklerini kapsayacak bir şekilde bir kelimeyle onu mutlulamak demek. Gelelim hmm. insanın isimlendirilmesine burada. Ee, kesinlikle isimle müsemma arasında çok ciddi bir ilişki olduğu için e, insanoğlunun ee, kıyamet gününde anne babaya çocuğu hakkında sorulacak soruların başında ona güzel bir isim vermek geliyor. Hadis-i Şerif'te evet. biliyorsun. Ee, mesela bu konuda da çok etkileyici bir e, bilgiye rastladım. Ee, Seneler önce bir belgeselde, e, MTV'deydi yanılmıyorsam bir belgesel izlerken e, bir psikoloji e, kliniğinde yapılan bir çalışmada insanoğlunun duyduğu kelimelerin onun e, zihin dünyasını, algı dünyasını ve duygularını etkilediği, e, ne kadar etkilediği gibi bir çalışma yapılıyor. Ve bizi en çok etkileyen kelime olarak ismimiz olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü hmm. en çok hayatımız boyunca. En evet. çok bildiğim için. kitim, kelime, kendi ismimiz olduğu için. Ee, bir de mesela işte isim verirken, mesela benim ismim Fatma ee, ama e, Hazreti Fatıma kastedilerek konulmamış. Babaannem kastedilerek konulmuş. Yani buna bile önem vermişler. Yani kimi kastederek koyuyorsanız o kişinin karakteristik özelliklerini e, taşıyabiliyor o ismi taşıyan kişi. Ama evet. yani şey baba de Hazreti Fatma'dır yani nikahı planında Hazreti Fatma'ya yani. dönüyor. O kadar önemliydi ki, yani şimdi size anlatmayız bunu tabi dinleyicilere anlatıyoruz. Efendimiz Allahü Selam yetişkin insanların bile ismini değiştirmeyi teklif ediyor. Bazılarını değiştiriyor. Yani küçük çocuk değil, Koskocaman adam gelmiş mesela safır ismi bizim de çok kullan Türkçe'de çok kullanılan bir isim. Kaya yani taş kaya demek. Ondan sonra Efendimiz diyor ki gel senin ismini sehil yapalım diyor. Yani yumuşaklık, kolaylık demek. Adam e kabul etmiyor işte. Buna benzer çok örnekler vardır yani. Yani Müslüman olunca şirkteki ismini değiştirmiyor herkesin. Eğer güzelse evet. o öyle kalıyor. Anlamı evet. güzel. E, ama anlamı dozuksa onu yetişkin bile olsa e, değiştirmeyi tavsiye ediyor. O kadar etkili yani isim insan üzerinde. E, isim bizi tanımlayan tanımlamak da sınırlamak demektir aynı zamanda. Yani bir şeyi tanımladığınızda onun ne olmadığını da ifade etmiş olursunuz. Evet. Diğerlerinden ayırmış olursunuz. Öyle olunca sizin ne olacağınızı ve ne olmayacağınızı isminiz belirliyor. Bakın ben çok çok önemli. <gülüyor> Kesinlikle bu da bize bir yöntem gösteriyor işte yani isimlendirmeyi <gülüyor> işte. Yani isimlendirmeyi Kesinlikle. Sesinde Kesinlikle. bir sorun mu Sesi evet. Gelemiyor mu ses? Duyuyor musun beni? Ee, çok az duyuyorum. Allah Allah. <gülüyor> bir sıkıntı çıkmasın diye. Şimdi. Ee, Nedimciğim ben çıkıp bir gireyim mi tekrar? Bir aramayayım bu arada sanırım o yüzden. Tamam bir az zaman ben de bu kapatayım sonra açayım tamam mı? Tamam tekrar açalım efendim bir şeyler. Ben çıkayım gireyim ya da. <gülüyor> evet. Fatma Bayram Hocayla <gülüyor> sohbetimizin ikinci kısmı. Bir sıkıntı oldu herhalde. Seslerdi. Bakalım şimdi hallederiz inşallah. Aslında güzel gidiyordu. nasıl gidiyor program her programda canlı yayına katılmak isteyenler oluyor ama habersiz canlı yayına alınmıyor biliyorsunuz Fatma Bayram Hoca'yı bekliyorum henüz kendisini göremedim Teşekkür ederim. Ses düzeldi mi şimdi? Evet. Evet İsmail üstüne isimlendirme ilişkisini konuşuyorduk. İnsanın güzel isim koyma diye bir a, görevi var. Ses niye yok? Ses hala yok mu? Güzel diyorlar. Şu anda ses yok mu? Şu an İyi tamam seste sıkıntı var diye işte yeniden açtık programı teşekkür ederim şimdi de Fatma Hoca Hanım'ı bekliyoruz ee, yani insanın güzel isim koyma diye bir e, görevi var demiştim fetvaya da isimler sorulurdu bir de böyle Kur'an'dan isim bulma diye de bir adet var biliyorsunuz Ve, ama yani Kur'an'dan ki manayı e, şey yaparak değil de Açıyor herhangi kim neresi gelirse, nereyi kendince güzel bulduysa. Bir keresinde mesela Miner. Miner ismini koyabilir miyim diye bir soru geldi. arkadaşta dedi ki yani Miner Müslümin iyi olabilir ama ya Miner kafirin olursa ne olacak dedi. Kaldı ki zaten zamirler isim olmuyor. Biliyorsunuz ismin yerini tutuyor. Enteresandı gerçekten Alo Fetva'daki isim soruları. İşte onları soracağım daha Osman'ım hocamıza hangi esimler nasıl okunacak? Oraya gelmeden yeniden programı başlattık. Bir şey yaptık. Evet. evet Hoşçakalın hoş bakma. <gülüyor> Benden kaynaklandı. E, program sırasında bir arama oldu. Ondan sonra da senin sesini Aha. kesti e, telefon. Şimdi şeyi kapattım. Uçak modunu aldım soru <gülüyor> bakmasın dinleyicilerde. Evet evet, evet evet öyle oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi e, tabii sen gelmeden ben de doldurmam lazım. FEDA'daki evet. isim sorularını Ay, sormayın. <gülüyor> Onları aktarıyordum e, dinleyenlere. Şey e, var bir soruda. Bu terkip, Esma Hüsna terkipleri farklı farklı mı? Yoksa tek terk terkip mi? Sen hangi terkibi aldın? Böyle bir şey var mı Esma Hüsna'da? Ee, Esma Yusna maddesine bakarlarsa arkadaşlar İslam Asiklopedisi'nde e, tarih boyunca farklı terkipleri tercih eden ulema var. Hatta kendileri yeni terkipler oluşturanlar var. Yani e, mesela alfabetik olarak diziyor. Evet, e, Öyle yapabiliyor. Farklı işte anlamları birbirine yakın olanları bir araya topluyor. Mesela çok çeşitli sıralamalar yapıyor. Fakat ben Tirmini rivayetindeki o meşhur olan bütün İslam dünyasında evet. esma, esma denince meşhur olan sıralamayı e, esas kabul ettim. Çünkü o şimdi onun mantığını söyleyeceğim. E, gerçi o da tartışmalı. Yani e, Buhari'de meşhur Esma-ül öğrenmeye bizleri teşvik eden meşhur bir hadis vardır. Evet. E, Buhari'de de geçiyor. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir diyor. Hı. ve ihsa kelimesi geçiyor ha diye e, saymak aynen Türkçe'de olduğu gibi bu çok e, ilginç bir detay aynen Türkçe'de olduğu gibi iki anlama geliyor. Bir yani Errahman, Errahim, Elmelik, Elkutuz böyle saymak. iki evet. de saygı duymak. Hı. Mesela deriz ki bakın bana hiç, beni hiç saymadı deriz. Mesela. Doğru deriz. Evet, Türkçe'de kullanılabilir. Şey. De yani Saymadı, sayı saymadı anlamına da gelebilir. <gülüyor> saygı duymadı anlamına da gelebilir. Belki de mesela saygı duymaya hesaba katmak denmesi de anlamlı. Yani evet. sizin hesap, aritmetik içinde bir yeriniz var. yani. Saygı evet. duyuluyorsa hesabın içindesiniz. Değilse evet. dışındasınız. Dolayısıyla bu isimlere ihsa isimleri deniyor. Bir tek Tirmizi rivayetinde aynı bu rivayet Buhari'de geçen bu kısım yani Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir. Kısmı Tirmizi'de de geçiyor. Yalnız şu var ki Tirmizi oraya bir liste eklemiş. Ve işte bu 99 budur diye bugün bildiğimiz şu listeyi eklemiş. Şimdi muhaddisler diyorlar ki bu rivayet diğer kaynaklarda isim listesi olmaksızın verildiğine göre demek ki Tirmizi bunu kendisi ekledi. Yani işte o 99 listesi çıkardı. Şu, şudur der gibi kendisi bir açıklama sadedinde onu ekledi diyorlar. Ben öyle bile olsa o listeyi tercih ediyorum. İki sebeple bir bütün İslam dünyasında bu meşhur olduğu için Esma-i Hüsna dendiğinde bu liste tercih edildiği için ben de çoğunluğa uymanın en sağlam yol olduğunu düşünüyorum. Yani Tabii. ihtilaflı kumularda. İkincisi bu listenin şöyle bir özelliği var birbirine zıt olan isimleri peş peşe zikrediyor hmm. dar, el-nafir, el-muiz el-mudil mesela gibi el-gabid, el-basıt gibi hmm. e, bu zıt, zıt isimlerin bir arada olması çok çok anlamlı yani hem tevhid oluşturması açısından hem de e, yani nasıl diyeyim bu isimler hem anlam olarak birbirine zıt ama birbirini tamamlıyor o tamamlamayı görebilmemiz için de bunların peş peşe hatta ben onların mümkün olduğu kadar bir arada yazdım. Yani mesela tamam. Dar ve Nafi ismini ayrı ayrı iki, isim, iki yazı da yazmadım da tek yazıda yazdım. Birbirinin nasıl tamamladığını görebilelim diye. Öyle bir şey ki bu zıtlıklar şu anlama da geliyor kişisi. Hani o şahsi nasıl diyelim nefis terbiyemizle ilgili boyutunda da bir şey söyleyecek olursak mesela işte Cenab-ı Hak'ın ismi var, mani ismi var. Vehat veren, karşılıksız hibe eden verenden, mani de adı üstünde vermeyen, engel olan demek. Şimdi bu ikisi birbirini öyle bir dengeliyor ki nevinciğim. Eğer bir bir insan düşünelim, vermek zorunda ve veriyor, başka bir seçeneği yok. Ne, nasıl yani vermek zorunda? Yani ona kotlanmış. İşte mesela Ver anne. Hı. Annelerimiz ya, bizden önceki kuşak yani. O böyle vermek, yedirmek, versin, elinde avucunda bir şey kalmasın. Hani böyle bir e, terbiyeden geçmişler. Böyle olunca vermemek diye bir e, davranışları hiç olmayınca bir insanın verdiğinin de bir kıymeti olmuyor. <gülüyor> Ve ver, vermesinin bir anlamı olmuyor. yani Çünkü o zaten her durumda verir yani. Anlatabildim mi? Bir insanın bazen de vermemesi gerekiyor. İşte buradaki fera şey, biz insana düşen işin zor kısmı mesela Cenab-ı Hak bize deseydi ki her koşulda, her isteyene her durumda vereceksiniz. Bu kolay olurdu. İlk başta zorlanırdık ama sonra alışırdık. Annelerimiz gibi işte alışırdık. Deseydi ki hayır vermeyeceksiniz işte Yahudilikteki gibi. Kimse kimseye bir şey vermeyecek. Herkes kendisi söke söke kendisi başaracak deseydi o da kolay olurdu. İlk önce biraz merhametimiz, vicdanımız sızlardı ama alışırdık. Zor olan ne biliyor musunuz? Bazen vermeyeceksin, bazen vereceksin. Ben Ve de. bunu yerli yerinde yapacaksın. Evet. Ne yani, zaman vereceksin, ne zaman vermeyeceksin. Evet. Yani mesela karşımızdakinin artık e, çaba sarf etmeyi bırakıp tamamen böyle birilerine yaslanmasına sebep olacak kadar vermeyeceksin. Ama onu çaresiz bırakıp ne bileyim belki kötü yola düşmesine sebep olacak kadar da engel olmayacağız. Evet. Yani, i̇şte ferahsette çıkıyor. Ferahsette çıkıyor. Allah-u tüm... şey, Allah Teala üzerinden düşünürsek, şimdi bazen veriyor bazen vermiyor dedik ya biz de hep dua ediyoruz vermiyor vermiyor vermiyor. Demek ki vermemesi bizim için hayırlı o dönem. Güzel düşünmeyi ha, bir de o ismin tecelli sultan burada da vermemesi benim tecellisi var. Evet. Dolayısıyla allah hemen suçlanıyor ya bizler cahil insanlarız evet, evet, hemen evet. suçlarız o anlamda Allah-u alakalı doğru düşünme yerinde düşünme. Evet. En doğru başta doğru... söylediklerimize çok güzel bir örnek bu yani Cenab-ı Hak sana bir şeyi vermiyorsa bir hikmeti var kardeşim hikmetsiz hareket etmez aynı zamanda hakim. Değil mi? Hikmetlik evet, ee, evet. hareket etmez. Burada sana bir mesaj var. Bu verilmemesinde sana bir mesaj var. Onu bulmaya çalış. Benim hayatımdan da bu konuda çok örnekler vardır. Başka kapılara git. Bak bu kapı kapalı. Bu kapının önünde kendini tüketme. Bu kapının önünde depresyonlara girme. Burası denedin, çok uğraştın. Olmayacak burası. Yani hepimizin kapasitesi farklı, sosyal şartları farklı. Değil mi? İnsanlar yani illa şu olacak diyor mesela. Hayır öyle mi? Yani evlenmeyle ilgili birine kafayı takmış oluyor mesela veya meslekle ilgili, okul kazanmakla ilgili, sınavlarla ilgili. Hayır efendim hayatta Cenab-ı Hak diyor ki yani sana o kadar çok seçenek var ki, o kadar çok yol var ki. Ona evet. mani, yani bir şeye mani olursa Allah teala yüz tanesini açıyor. Kesinlikle. Yüz tanesini açıyor. Ee, buradan e, şu da aklıma takıldı. Sen, senin çalışma yöntemini biliyoruz yine Instagram'dan takip edenler. Böyle şematik çalışıyorsun, maddeli çalışıyorsun, evet. onu da yayınlıyorsun. Peki Esma'larda böyle bir şema görmedik. Var mı Esma'nın şeması? Yok, öyle bir şema yapmadı. Orada bir op ok çıkartıyorsun, orada bir şey ışıkın, <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor, parlıyor falan. Niye <gülüyor> evet. Esma, onu, Niye? Onu. Onu. Yani bir defa bu ciddi bir çalışma. Yani bir dergide yayınlanacak ve Türkiye'nin en e, hani muteber ve e, biliyorsunuz hani siz de hocam e, Diyanet'te bir şey yayınlamak kolay değildir. Yani bir kontrolden geçecek hani böyle çok deneysel bir çalışmanın yapılacağı bir yer değil burası. E, ciddi ağırbaşlı olması gerekir. İkincisi ben Esma-i ile ilgili şemayı herkesin kendisinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi için. Ama işte o zor. Yani. O biz onu, işte o zor. Onu, yap, onu yapan işte nasibini alır. Yapmayan da nasipsiz kalır. o kadarla kalır. <gülüyor> yani e, herkes kendisi ben şunu öneriyorum. Bir defa Esma Yusna'yı ezberleyin. Madem Efendimiz ezberleyin dedi ezberleyelim yani. Ben e, Nevincim Kur'an-ı Kerim'i ezberledim biliyorsun hafızlık yaptım. <gülüyor> e, inanın en zor ezberlediğim yer Esma Yusna'dır. Bütün ezberlerim, içinde, bütün ezberlerim içinde en zor Esma Yusna'yı ezberledim. Ne kadar sürdü diyeceksin yani yarım gün sürdü. Yani bir güne yakın, Allah Allah. yarım günden fazla sürdü. O kadar, şu kadar bir şeyi ezberlemem yani. Normalde ben 15-20 dakikada bir sayfayı ezberlerim. Hani ilk hafızlık yaptığım zamanlar. Şimdi e, neden? Çünkü Esma Yusna kelime kelimedir. Yani böyle akış bir, akan bir cümle akış şeklinde yok akış yok. Kelime kelime. Hangi kelimeden sonra hangisi vardı? Karıştırman çok şey muhtemel. Bir defa ezberleyin tamam mı? İkincisi A'raf suresinde bir ayet kelime var. Resmen Cenab-ı Hak bize orada formül söylüyor. "Ve hmm. esma esma'ul husna fe dû'ûhu Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır. Ona onlarla yalvarın diyor. Yani diyor ki bana yalvaracağınız zaman Esma-i Yüsel'i kullanın diyor daha ne sen desin <gülüyor> mesela ne diyeceğiz ya yarabbim sen vehhabsin yani ben vehhabım dedin yani ver o zaman hani adeta yani Rabbimize yanlış anlaşılmasın şimdi böyle kamusal bir e, mecrada adeta Rabbimize niyaz ederken mazı da ona ekleyerek naz ve niyazla yani ona senin bu isimlerine ben sığınıyorum. Sen bize kendinin böyle olduğunu söyledin. Şimdi ben buna buna sığınıyorum. Bu isimlerinle sana yalvarıyorum diyerek e, oradaki rahmeti, oradaki fuyuzatı harekete geçirmek, harekete geçirici bir rolü var. Peki ne yapacağız? E, kendi listemiz dedik ya ya da işte kendi ışığımızı bulacağız. E, şimdi ismi Azamla ilgili de bir rivayet var efendimizin hadislerinde. E, Efendimiz diyor ki e, bir işte ismi Azamla yapılan dualar geri çevrilmez. Diyor. Ismi Azam en büyük isim demek. Yani bütün isimler içinde bir en büyük isim var. Evet. Var o, isim, o isim hangisi ise onunla dua edersen geri çevrilmiyor. Alimler bunu da çok da aynı Kadir Gecesi gibi o da gizli mubare. <gülüyor> Yani hangisi olduğu konusunda böyle diyor ama şu es, ismi azam şudur demiyor. Hatta ismi azamla ilgili Ansiklopediye de bakın, başka e, kaynaklara da bakın. E, o kadar hadis kitaplarında o kadar çok rivayet var ki mesela peygamber efendimiz bir adamın dua ettiğini işitiyor mescitte. Diyor ki ismi azam ile dua etti, duası kabul edilecek diyor. Hemen Hı. adamın duasını alıyorlar, ne söylediğine bakıyorlar falan. Ama hani bildiğimiz şeyler... <gülüyor> Başka biri, başka, bir defasında Hazreti Ayşe diyor ya Resulallah ben bir dua edeyim bak bakalım içinde ismi azam var mı diyor. Dua ediyor, e, ismi azam var diyor. E, ulemanın çoğunluğu işte bu rivayetleri falan dikkate alarak e, ismi azamın lafzatullah olduğunu söylüyor. Allah ismi hmm. olduğunu söylüyorlar. Çünkü Allah ismi ismi camidir. Özel ismi evet. olduğu için bütün isimlerini kapsar. Yani biz Nevin Meric dediğimizde onun işte hoca olduğunu, yazar olduğunu, işte birinin teyzesi, birinin ablası, birinin kızı olduğunu her şeyi birden ifade etmiş oluyoruz. Evet. Allah ismi de bütün isimleri kapsayan bir isim olduğu için budur diyorlar. Fakat benim yine çok sevdiğim biraz istisnai bir yorum var. Çok seviyorum o yorumu. Diyorlar ki bazı alimler, sufiler genellikle bir insan diyorlar dua ederken hangi isimle o anda büyük bir ihtiyaçla dua ederse o isim onun için o anda ismi azam olurdu. Çok güzel. Bak bunu tuttum bu güzel mi Evet, evet. Yani şöyle düşünün bir borçlunun, evet. ne bileyim kapıya dayanmış alacaklılar, işte veya ne bileyim çok darda kalmış bir insan, bir manevi bir bunalımda, bir herhangi bir ihtiyacı var, bir sıkıntısı var. O yalvarırken. O artık hani başka hiçbir şey kalmamış yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmiş. Evet, evet. Hani bir hadis herifte de vardır ya amelleriyle amellerini vesile etmek. Yani evet. yaptıklarını sayarak. İşte Cenab-ı Hakk'a o ki sizin yani mesele söylediğiniz kelimede değil. Mesele sizin yüreğinizde. Evet, sizin söylerken ki duygularınızda mesele. İşte ee, efendim o zaman o isim azamiyet derecesini bulur diyorlar. Dolayısıyla ben bu Esma Hüsna'nın aynen Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi canlı olduğunu düşünüyorum Nevinciğim. Organik bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Onu şekillendirmek donduran bir şey yani. Hani şematize bir evet. Bu budur, bu şudur falan Hayır, demek. Sematize etmek kolay anlamayı kolaylaştırmak evet. anlamında. Yani sematize evet. etmek de derin anlamlar içeri. Orada müdahale etmedin. Yani evet. daha kolay ve daha çok. Mesela Esma ile siz aleme bakıyorsunuz, kainata bakıyorsunuz. Hı hı. Bir yere baktığınızda retif ismini görüyorsunuz. Öteki tarafta cep ağrı görüyorsunuz. Öteki hı hı. tarafta kahver görüyorsunuz. Canım, bir bir makazda ağzı... Evet bir algı oluşturuyor Esma-i Müslüman zihin yapısında çok önemli. Peki bir de daha pratik hayata dönersek çocuklarımıza da koyuyoruz bu Esma-i isimleri. Burada bir kriter var mı? Gözetilmesi gereken, nasıl konması gerekiyor? Evet. Önce şu Ayşen Gürcan Hoca'nın makalesine bir işaret edeyim. O makalede böyle bir tasnif yapmaya çalışmış. Böyle bir şematize etmeye çalışmış Ayşen Gürcan Hoca. Ben ondan da istifade ettim o makaleden. Onu da burada hayırla yad etmiş olalım. Çocuklara isim koyarken Allah'ın isimlerinden koyma konusunda ulemanın kriteri şu. Sadece Allah için Söylenebilecek, onun dışında bir varlık için söylenmesi mümkün olmayan e, isimler var. Mesela Rahman ismi. Rahman Allah dışında hiçbir varlık için mümkün değildir. Evet. E, mesela Samet ismi. Samet varlığının devamı için e, dışarıdan bir şeye ihtiyaç duymayan demek. Yani dışarıdan bir havaya, oksijene, suya, gıdaya ihtiyacı yok varlığını devam ettirmek için allah Teala'nın. Evet. İşte bu isimleri tek olarak koymayı sakıncalı bulmuşlar. Onun başına mutlaka abd kelimesinin getirilmesini, Abdurrahman, Abdussamed gibi kullanılmasını söylemişler. Ama mesela Rauf ismi gibi, yani Rauf çok kullanılan bir isimdir. Çünkü evet. insanlarda da vardır. Yani yumuşan, evet, evet. şefkatli. Işte, evet. Şefka. Mesela Peygamber Efendimiz için söyleniyor Tevbe suresinde. Rauf ve Rahim Efendimiz'in sıfatları olarak zikrediliyor. Evet. E, bu iki isim. Dolayısıyla e, bazı isimleri e, insanlarda da hani o insanlarda da mümkün, muhtemel olan isimleri tek olarak koymakta sakınca görmemişler. Ama böyle Cenab-ı hakim vahdaniyetini eşsizliğini biricikliğini vurgulayan e, isimleri de at kelimesiyle kullanmayı tavsiye etmişler. Cemil var mesela. Cemil kullanılıyor. Cemil ah, kullanılıyor. Evet. Şimdi sorulara bir bakayım Fatih. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela Cemil ismi bildiğiniz Esma Yusna listesinde yoktur. Cemil hmm. ismi. Ee, şunu söyleyeyim. Allah'ın isimleri 99'la sınırlı değildir. Efendim, yüzden fazla ismi geçiyor zaten Cenab-ı Hakk'ın. Bunlara ihsa isimleri deniyor. Yani 99'luk liste ihsa isimleri. Yani o demin söylediğimiz hadis-i şerifteki e, saymayla ilgili isimler. Yani e, Efendimizin ezberlenmesini ve zikredilmesini tavsiye ettiği isimler deniyor. Yoksa yüzden fazladır. Hatta bir duasında Efendimiz şöyle buyurmuş e, Ya Rabbi e, sana bütün isimlerinle yalvarıyorum. Hatta bize söylemeyip sadece kendine isimlerin isimlerinle de sana yalvarıyorum diyor. Bize bildirmeyip kendine sakladığın evet, Yani de bir öyle bir bak, öyle şey, bir şey ama, de var. Evet, Allah'ın evet. sonsuzluğunun isimlerinin sonsuzluğu olduğunu düşünüyorum. Allahu alem. Ve cennetteki sen... o sonsuz hayatın da her an yeni bir tecelliyle hiç de sıkıcı olmayacağını. Yani sonsuzluk neden sıkıcı olmayacak? Çünkü sonsuz isimlerin <gülüyor> tecellileriyle her gün yeni bir Varoluş yaşayacağız orada diye düşünüyorum yani muhtemelen. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Fakat 99'u bir halledelim mi? Bir ezberleyelim 99 Evet. Sonsuz isimleri de Allah nasip etsin. Fatma'cığım herkes şeyi merak etmiş. Kitabın ne zaman çıkacak onu söyledik ama galiba <gülüyor> sonradan gelenler var. Kitap çıktık da satışta yok. Bir de sen bir Esma Hüsna kitabı tavsiye etmişsin yazarını merak ediyorlar Ali Osman Ali Osman tatlı su benim favori Esma yazarımdır <gülüyor> o kitaptan ilk başta çok etkilenmişti yani beni en çok etkileyen Esma kitabı işte o tecelli bir kula tecelli ettiğinde ahlak yani takalluk bir ahlakına temas eden ve bunu Ali Osman Tatlısu emekli eski yani vefat etmiş eski alimlerimizden, eski müftülerimizden 60'larda falan basılmış kitap. Eski bir kitap yani. Hmm. Fakat hoşuma giden şu benim bu kitapta, yanlış bir şey söylemiyor. Yani o istismarcı, esma yani o zaman yok zaten onlar. Yanlış bir şey söylemiyor. Fakat bunu çok basit ve herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyor. Ben herkesin Kesinlikle. anlayabileceği şekilde anlatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Anlaşılmaz olmanın bir değer olduğunu düşünmüyorum. Yani tam tersine bir anlaşılmaz anlatmak bir beceri eksikliğidir. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle çok doğru. Fakat Tatlısı Hoca'nın kitabı yok galiba şeyde piyasada. O ya da yani... zaman zaman bitiyor, zaman zaman tekrar basılıyor. Yani tekrar tekrar basılıyor. Onu takip etsinler. Ee, şey olur, bulurlar. De şöyle, şöyle de bir şey söyleyelim. Bu İslam Ansiklopedisi'nin Esma-ülüsna maddesinin tam ortasında şey hoca Bekir Topaloğlu hoca Allah'ın isimlerinin karşısında hepsini yazmış öyle bir tablo var. İşte Zati diyor Kevni diyor. bunu hasrif etmiş isimleri. Evet. Ben ben onlara girmek. Onlara girmek. Her şey bunu söylüyorum. Şimdi demin konuştuk ya aptakısı alacak, almayacak. Yani bunu vatandaşın e, çıkartabilmesi kolay değil. Mesela Kadir diyor. Kadir ismini aptakısı alacak mı? Almayacak mı? Ama o tabloya bakarsa orada zati olan isimlere aptakısı alacak. diğerlerine evet. almayacak diye e, söyleyebiliriz. Evet. Yani evet, pratik evet. bir bilgi anlamında. Evet, evet, evet. Onu da uh, verelim istiyorum. Uh, bir daha bir de şuralardan bir soru var mı? Bir de bir de Herkes çok memnun. Her zaman olduğu gibi seni görmekten çok teşekkür. <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Her zaman oluyor. Şey, güzel bir sohbet kısmı. oldu. Yani evet, Nedim'in bilmeyenler için tekrar edeyim. Yani ilkokul, ortaokul yaşlarından beri tanışıyoruz. Elbet elbet. Yani mi, Saymadım, kaç yıl oldu? Kaymadım kaç yıl oldu? 40, 50 yıl belki. Evet yakın belki. Kesinlikle. Evet. <gülüyor> çok güzel bir dostla devam Hani kanka değiliz. Böyle çok her gün her gün görüşmüyoruz ama hep yolumuz kesişiyor. Hep birbirimizin işlerini takip ediyoruz. Nevi'nin benim yazıya başlamamda da çok ciddi bir katkısı vardır. Onu da burada ifade edeyim herkesin huzurunda. Yani biz vaizler yazmaya hep böyle şey yaparız. Üşeniriz. Yani yazmak çok daha büyük bir emek ister. Anlatmak işte notlarını alırsın, çıkarsın, anlatırsın yani. Yani. Ama yazıya dökmek onu ve hani e, okunur bir şekilde yazmak emek ister. İşte bizi hep böyle teşvik etmiştir Nevin. Mutlaka yazın, yazın. İşte günlük tutun, işte bir, e, not tutun, e, notlarınızı yazıya dönüştürün falan diye. E, bu konuda da üzerimizde hakkı olan bir kıymetli arkadaşımız. Allah sağlık afiyet versin. Teşekkür ederim Fatmaci. Bunu her zaman söylüyorsun. Sayfanda yazıyorsun. Allah razı olsun. Evet öyle. Herkes Öyle. öğrendi. Allah razı olsun. Ee, Ramazan'ın mübarek olsun. Allah razı Herkesi olsun. Takip bedenlerin de aslında daha konuşulabilir ama seni daha fazla zorla... Tamam, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Biz Allah razı olsun. Doldurduk. Hayırlı Ramazanlar deyip e, yolumuza devam edelim. Allah yolumuza tamam. besleyelim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Demin'ciğim. Allah sağlık, Allah'a Allah. Selamlar, hayırlı günler.